1262 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, hakkında söylediği sözden dolayı Fırat bin Hayyan'ın kendi mescidinde Hanzale bin Rebi'nin arkasında namaz kılması, Hanzale bin Rebi ile beraber Fırat bin Hayyan'ın mescidine gittim, namaz vakti geldi, Fırat, Hanzale'ye, öne geç, namazı kıldır, dedi, Hanzale, senin önüne geçmem, senin yaşın benden daha büyüktür, benden önce hicret ettin, mescid de sizin mescidinizdir, dedi, Furat ben Hazreti Peygamber'in senin hakkında bir şey söylediğini işittim, onun için senin önünde hiçbir zaman imamlık yapmam, dedi. Bunun üzerine Hanzale, Fırat'a, Taif gününde Hazreti Peygamber'in yanına gittiğim ve beni casus olarak gönderdiği zaman orada mıydın, dedi. Fırat, evet, dedi. Bunun üzerine Hanzale öne geçti ve namazı kıldırdı. Fırat, ey icle oğulları, ben şundan dolayı onu imam yaptım, Hazreti Peygamber onu Taif'e casus olarak gönderdi. O, peygambere gelip bilgi verdikten sonra, Hazreti Peygamber, sen doğru söyledin, evine git, sen bu gece uykusuz kalmışsın, istirahat et dedi. O, peygamberin huzurundan ayrıldıktan sonra, peygamber bize, bunun ve bunun benzerlerini kendinize örnek alınız, dedi.